Viktor'un vefatından dolayı şimdi ancak yeni konulara gelebiliyoruz. O yüzden tekrar hoş geldin İrem. Tekrar hoş bulduk Sayın <gülüyor> Şimdi daha önce aslında bu yeni kitabınız çıkmamıştı ve yeni kitap çıkmak üzereyken seninle konuşmak, konuşmuştuk. Ama şimdi artık yeni kitabınız çıktı piyasada. Evet. Permakültür'e giriş diye konuştuk.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 kültürlerde olan bir bilgi aslında. Bütün yerli kültürlerde olan bir bilgi. İnsanlar binlerce yıl boyunca bu şekilde hayatta kalmışlar. Ama bazı kültürler bunu yazıya dökmüş. Ve bu yazıya dökme işlemini devam ettirmiş. Ve bu da bir kültüre dönüşmüş. O yüzden bunun eserleri oluşmuş. Türkiye'de bununla ilgili çok yazılı kaynak yok. O yüzden biz ilk başta bu konuyu çok geniş bir şekilde toparlayan ve literatürün böyle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 Ee, bir takım ihtiyaçları için e, doğayı, etraflarındaki dünyayı katletmeden nasıl bir yaşam kurabileceğine dair kafa yormaya başlamış ve e, bir, bir takım insanlarla beraber bu fikri geliştirmiş. Zaten o dönemde bir doğa korumacı olarak da çalışıyormuş. Akademide bir görevi varmış filan. Ve e, bunun e, başkaları tarafından da dünyanın farklı yerlerindeki özellikle e, kendi besini üretemeyen ve çok sınırda yaşayan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 no gana acompaña la fuerza de siete dragones de fuego celeste y estudiada técnica de vuelo vaya fuerza de siete técnica de vuelo desafío siempre tenes respeto respeto ya me dejaste aliva te con quien Çeviri ve Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohum'dan Hazat'a Ekolojik Yaşam programını devam ediyoruz. Ben Zeynep Çelen, Buday Derneği'nden ve yanımda Sinek 8'in yayın yönetmeni İrem Çağal'la birlikteydik. Sinek 8 Yayın Evi'nin yayınladığı kitaplardan bahsediyorduk. Önce...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 Yani bu aslında çok basit, basit bir tasarım çözümü. Yani evet. ve permakültür aslında tamamen e, iş, fo, şeyleri e, bir e, sistem içindeki elemanları nasıl birbirleri, birbirleriyle e, ilişkili bir şekilde kullanabileceğinizi ve her şeyin aslında birbirleriyle ilişkili olduğunu ama modern dünyada bu ilişkilerin e, birbirinden soyutlan, soyutlandığını ve belli e, kategoriler içinde ha, ha, hapsedildiğini e, söyleyen ve bunu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 Değil mi? ondan biraz bahsedelim mi? Sonuçta hep Aha. demiştim daha önce de çevreci olup da nasıl kitap basmaya olumlu bakabiliyorsunuz Aha. falan hani bir bence çok olumlu da hani böyle bir soru gelebilir Aha. belki diye biraz bahsedebilir misin? Kitabın üretim biçimi aslında hiçbir malzeme. Ee, yani laboratuvarlarda üretilmiş tamamen kimyasal içerikli malzemeler haricinde doğal bir e, ham maddeden üretilen malzemelerin aslında üretim biçimi e, çevreye zarar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 Biz bu iki meseleye aslında dikkat ettik. Yani e, satın alacağımız kitaplarda kullanacağımız kağıdı üreten firma e, bu kağıtları elde ettiği e, ormanı e, ormana önem veriyor mu, sürdür, sürdürüyor mu diye. Zaten bu konuda bir halihazırda hazırda bir sertifikasyon sistemi var. E, Forest Stewardship Council yanlış hatırlamıyorsam FCC adında bir sertifika sistemi var ve e, sürdürülebilir bir orman kaynağını devam ettiren kağıt üreticileri bu sertifikayı almaya hak kazanıyorlar. E, biz bu sertifikası olan bir kağıdı kullandık zaten kağıtlarımızda. E, bir de karton meselesi var. Yani kağıtlar e, asitsiz ve e, sürdürülebilir bir orman kaynağından gelen sertifikalı kağıt e, kitabın iç sayfaları. Bir de kapağında kullandığımız bir karton var. E, bu kartonda yüzde sekseni tüketici artığının yeniden dönüştürülmesinden elde edilen, geri dönüştürülmüş kağıtlardan oluşan bir karton. E, ve bu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 İsteyin, hani <gülüyor> kalben. Peki çok teşekkürler İrem. Ben İrem teşekkür Çağıl'la konuştuk Sinek 8 yayın evinden Permakültüre giriş kitabını. Ben Zeynep Çelen, haftaya görüşmek üzere.